İklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Murat Can Tombi. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madre. Dün benim katılamadığım programda sanırım 2016'un ilk programı doğması vesilesiyle biraz sene toparlaması yaptık. ...bu programda devam edelim... ...kaldığımız yerden. Evet, dün John Farran'ın... ...yazısını okuduk... ...bayağı... ...yani artık yeni yılın ilk günde... hadi harekete geçelim artık... ...kaybedecek pek zamanımız yok diyen... ...çok ilham verici... ...bence bir yazısı vardı... ...onu esas olarak okuduk. Evet, aynen... ...devam edebiliriz yeni yılla ilgili... ...bu sefer de... ...elimizde şey var... ...son mektubu... ...Climate Games adla iklim oyunları hareketinin bitirdiler onu. COP21 ile ilgili bay ondan çok önce başlamış ve onun sonuna sonunda da biraz daha devam ettikten sonra dün bir wrap up dedikleri ya da round up işte neyse toparlama şeyiyle, mesajıyla bitirdiler. ama bir döküm yapıyorlar o çok ilginç. bir yıllık aşkın bir sürece böyle kendilerini bu işe adamış sanatçılar, aktivistler E, oyun, oyun sevenler tasarımcılar yazarlar, tercümanlar mütercimler gösteri sanatçıları para aklayıcıları ve başka birçokları diye kendileri tarif ediyor e, ve dünyanın en büyük e, sivil itaatsizlik e, eylem macerasını, oyununu oynadık 14 gün boyunca da Birleşmiş Milletler'de kelime oyunları yapılırken biz de başka bir oyunun içindeydik diyorlar. 214 eyleme. 124 ayrı takım. Ekip 214 eylem yapmış. Portekiz'den Paris'e, New York'tan Melbourne'e, Avustralya'da, Bretanya'dan, Fransa'dan, İsviçre'ye kadar. Ve şunu da göstermiş olduk diyorlar. E, bu iklim oyunları itaatsizliğin nasıl yaratıcılığın anası olduğunu iklim adaleti hareketlerinde ve birkaç örnek de veriyorlar işte mesela otomobil e, şeyler, göster <gülüyor> ne, galerilerinde gösteriler yapmışlar mesela bankalarda bir takım başka kapitalist kuruluşlarda hayvan kılığına girmiş ya da sebze kılığına girmiş olarak arkalarında istenmeyen doğa İzleri bırakarak, atıklar bırakarak pek çok böyle sivi itaatsizlik vücutlarının dünyanın en büyük makinelerin içine girdiğine de tanık olduk. Ya da dünyanın en büyük açık kömür madenlerine Almanya'da işte bir öz, bu bizi yakından ilgilendirecek bir haber ve Ben maalesef bunu atlamıştım. ...Eyfel Kulesi'nin tepesinden... ...illegal yayın yapan... ...bir korsan radyo... ...yayını da yapmışlar... ...ben atladım maalesef... ...çok üzgünüm buna ama şimdi söylemekten de... ...büyük bir keyif duyuyorum... ...bu yayının kaydı varsa... ...günün birinde çalmamız çok iyi olur... ...Eyfel'den yapılan... ...kaçak radyo yayını... Evet ...korsan radyo yayını... ...ondan sonra işte şey de yaptık diyor. Binlerce böyle sahte haberlerden arındırılmış Paris gazeteleri dağıttık diyor. Yeni kendilerinin bastıkları. Onların bir kısmını görmek mümkündü. Metro'da dağıtıldı. Lobiciler, lobilerin ö, ofislerinde ö, ve yeşil badana yapanların yani aldatanların ofislerine filan bastık diyor. E, ve boyayla Ya da kokmuş çorbalar boşaltarak onların yolları ve ofisleri üzerine içlerine ve bir takım atıl, atık yağlarla kapladık ortalıklarını diyor. E i̇şte o isyancı soytarılar yani palyaçolar ortalıkta e, böyle bir de şeyi kesmişler. Bir büyük şirketin televizyon şi yayınını o sırada onu palyaçolar girmiş hop hop yanlış anlatıyorsunuz filan diye. Canlı yayın sırasında da yani sahte son, çözümler üreten işte teknolojik olarak Hı -hı. şunu düzeltiriz filan derken dalga mı geçiyorsunuz diye dalmış. Daldık ortasına diyor. İşte davetli olmadığımız dans partilerine e, girdik. Dans partileri mi yapılmış? Evet fosil yakıt şirketlerinin ofislerinde e, davetsiz misafir olmuşlar dans partileriyle. Ha, da, kendileri düzenlemişler dans partileri. E, kendileri düzenlemişler. İşte tırmanıcılar ağaçlara böyle yeni bir e, otoyol açılırken e, onun ön, önünde ağaçları rat, çıkarak ağaçların kesilmesini falan engellemişler böyle şeyler ya da antinükleer bir takım e, Paris'in e, temel e, yol gösteren şey, tabelaların üzerine antinükleer tabelalar asıldık diyor. İşte Paris e, Paris'ten Britanya Londra'ya kadar bir e, şeyleri Lille ya da Lille'e kadar uzanan işte Britanya'da fracking yapılan yerleri bastık e, ve bloke ettik. E, şeyde Lille şehrinde de E, boya şey boyamışlar, bisiklet yolları açmışlar, kendileri boyayarak böyle. Keşke İstanbul'da da açsalar... Evet. İşte Açsak. denizlerin diplerine daldık diyor ee, ve sokaklarda sokaklarda yüzdük diyor, sokakların diplerine dalarak scuba şeyleriyle kıyafetleriyle e, öfkeli penguenler olarak. E, Alışveriş merkezlerine daldık. Ee, harika böyle. Noel sırasında da unicorn, tek boynuzlu atlar olarak ortalıkta dolaştık falan diyor. Yani çok böyle e, kankan kızları e, Moulin Rouge'da kankan her şeyi değiştirir diye dans ettik diyor. E, i̇şte bir kısmı, bir tanesine de tanık olduğumuz tuvalet kağıtları bastık. Şeyin, evet. E, üzerine diyor sentez raporunu evet. bu tuvalet yani ruloları Hükümetler üzerine bastı. Hükümetler arası evet, iklim değişikliği bilim insanlarının yayınladığı sentez raporunu tuvalet kağıtlarına bastı. Ve Birleşmiş Milletler Konferans Merkezi'nin tuvaletlerine de sızdırdık onları diyor. burada Galiba itiraf ikinci ediyorum. hafta oldu. <gülüyor> bir kopya sıra adı da mevcut değil mi onun? Evet mevcut. E, bu sızdırma operasyonunda kullanılmamış ama. Kullanılmamış evet. E, bir tanesini bıraktık. Fotoğrafları da mevcut. Merak edenler radyoyu ziyaret edip görebilirler. <gülüyor> Aslında sadece onu değil bu bahsettikleri yalan çözümler eylemine hazırlayan kişileri de yakaladık. Geçtiğimiz hafta hatta bu eylemi düzenleyen gruptan bir kişi Pasko Sabido ile kurumsal Avrupa gözlem evinde çalışan Pasko Sabido ile bir röportaj yapmıştık. Bunu da dinleyicilerimiz dinleme fırsatını buldular. Orada olan şey de aslında Paris'teki COP sırasında COP başkanı da çok övündüğü bir şekilde biz bu COP'ta çözümleri de sergiliyoruz. Sadece konuşmuyoruz diyorlardı. Oysa ki bahsettikleri çözümler yalan çözümlerdi. Tamamen yeşil badana olan büyük şirketlerin yaptıkları çözümlerdi. Eylemlerden bir tanesinde de Bu çözüm alanını basıp bir zehir turu düzenlediler hmm. ve tur sırasında işte orada hani her firma kendi çözümlerini sergilerken onlar insanlar gidip orada bu firma bunu bunu bunu yanlış yapıyor diye bağırıp ama şöyle değişik görüntüler. Ee, ...insanlar işte eller üzerinde polis herkesi tulumba şeklinde dışarı evet. çıkardığı alandan <gülüyor> eylemler Oyun oldu. Oyun bozanlık. İşte onların hepsinin çok az böyle minik yarımşar saniyelik neredeyse artık görüntülerle bir roundup videosu da yapmışlar. Onu da seyretmek mümkün climategames.net'ten. Info at climategames.net'ten görmek mümkün. Ben şeyi de görmemiştim. E.T. dolaşmış Paris sokaklarında. Ağlıyor. Ve gidebilecek başka evim yok diye ağlıyormuş. Eğer... <gülüyor> E.T. mi kaldı ya? Ha? E.T. mi kaldı artık? <gülüyor> Eğer COP26'yı biz yaparsak Türkiye'de, bizim için de... İyi olur. Yani şimdiden izleyip dinamikleri şey yapalım, geliştirelim. Yaratıcı eylem atölyeleri yapmaya başladık. Evet. evet. En o hoşlarından biri tabii ki hiç şüphesiz bu şişirilebilir kaldırım taşlarıydı. Plastik onlarla barikat yaptılar, uçurdular avalardan. Bu Türkiye'de biraz zor olabilir. Ama harikaydı yani. Polis mesela arkasında görmüyor ki ne olduğunu barikat <gülüyor> olmuş. Perde Tomaya çekiyorlar var. burada. Hı? Perde. Yani evet. perde çekiyorsunuz duvardan. Karşı taraftan keskin nişancı ateşi gelmesin diye. Evet. Sokaklarda dolaşanlar görülmesin İyi. Perde daha böyle lokal bir çözüm olabilir. Toma var mıydı? Yoktu. E, Değil mi? Son e, gün e, son çok gün heyecanla i̇lk gün, bekledik. İlk gün olurdu. Özge Can biliyor Toma var mı soralım ona. Gaz, gazı yiyen o. Toma yoktu ama e, biber gazı vardı. Evet, durum bu. Yani sonuçta da insan zinciri e, müthişti tabii e, en son gün. Efe'nin çevresinde polis e, engel olamadı. Hatta torunum da güzel bir sarışın kız düşer mi yanına <gülüyor> diye düşündük. Ama bir katolik rahiple el ele tutuşmak <gülüyor> durumunda kaldı. Hali? <gülüyor> Eğlen... şans. E, şans. evet. Eğlenceliydi ama. Katolik rahip mi? E, çok hoş bir adamdı yani. Süper aktivist bir Katolik rahiple e, beraber ele tutuşup ne var mı iklağını dinledik mi? Torununuz oryana sormak lazım ne kadar eğlendiğini. Eğlendi sonra bir o, o o da şeyi beğendi. E, bir kutup ayısıydı. mavi gözlü sarışın bir kız. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanına yaklaşamadı, korktu. Rahip var. <gülüyor> evet, durum budur. Evet iklim eylemleri De romantik ortamlara da vesile sağlıyor. Bugüne kadar iklimi şu ana kadar iklim için kampanyasına dahil olmadıysanız şu anda dahil olmak için çok iyi bir fırsat. Evet tam zamanı tam bence zamanı. Eyle, eğleniyor insan çünkü aynı zamanda. Rahiplerden Kesinlikle. torunlara kadar bütün çağrı herkese açık. Evet e, ve Türkiye'de küçük bir haberle e, devam edelim. İyi bir fırsat olduğunu söylemek için e, birazcık sene değerlendirmesini kapatıp Koptan sonra olanlar neler? Çin Koptan sonra artık yeni kömür madeni açmayacağını söylemiş. Önümüzdeki üç sene boyunca yeni kömür madenleri açmayacaklar ve de ülkenin ulusal enerji bölümünde söylediğine kadar önümüzdeki günlerde de bin tane açık olan kömür madenini kapatmayı düşünüyorlar ve... Bin, bin, ha? bin, evet. Bayağı ciddi bir rakam yani. Ve de böylelikle tabii kömür e, üretimi de yetmiş milyon kadar azalacak. Peki Türkiye ne yapıyor bu sırada? Ki yine e, bu, bunu söylemekten çok zevk alıyorum. COP26'ya aday olduğumuzu. Çünkü yani hani COP'u düzenleyen ülkelerin özellikle bir katkı sunması beklenirken yani Türkiye'de e, akşam gazetesinde yayınlanan habere göre çevre dostu ve yerli kömür üretimi artacak. Çevre dostu yerli kömür. Evet, hem çevre dostu hem yerli. Yeşil, hem de kömür. Yeşil kömür. Temiz kömür. Temiz kömür. Bence yeşil temiz kömür. Ve evet, Türkiye'nin tabii ki en büyük bilim kurumu TÜBİTAK tarafından bu fonlanıyor. 13 milyar tonun üzerinde çıkarılacak olan düşük kalorili linyit kömür için TÜBİTAK çağrıya çıktı. ...kömürün enerji verimliliğinin arttırılması ve çevre dostu hale gelmesi amacıyla... ...termik santraller için yardımcı eleman ve alt sistemleri üretebilecek olan firmalara 8 milyon TL destek verilecek. İyi para. Ey Almanya örnek al diyesim geldi. Önümde de bir haber var mesela. Almanya'daki kömür santrallerinin insan sağlığı ve çevreyi tehdit eden tonlarca civa emisyonu saldığı tespit edilmiş. Kimi sayesinde Yeşiller Partisi'nin önergesi sayesinde Ökopol Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre... Ülkedeki 53 sa kömür santralinin sadece birinin Amerika Birleşik Devletleri'nde belirlenmiş emisyon sın sınırına uygun olduğu görülmüş. Aktüel bir e, bilim araştırma şirketi bu aynı zamanda e, ÖkoPol Almanya'da sayıları 53'ü bulan kömürlü elektrik üretim santrallerinin tonlarca zehirli gaz saldığını ortaya çıkarmış. Hamburg merkezli bu araştırma şirketi. Buna göre ülkedeki 53 santrallerden sadece biri artık durdurulmuş olan Kreis Rekinghausen adlı eski taş kömürü santrali Amerika Birleşik Devletleri'ndeki standartlara uygun çalışıyormuş. Geriye kalan 52 tanesi ise belirlenmiş sınırlarını çok daha üzerinde salınımla hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyormuş. Yeşiller Partisi Federal Meclis fraksiyonunun verdiği önerge üzerine böyle bir... Ee, ...durum ortaya çıkarılmış. Beynin gelişimini olumsuz etkiliyormuş... ...kanseri tetikliyormuş. İşte bu şeyde de... E, ...Climate Games'de de e, belirtilen... ...noktalardan bir tanesiydi. E, yıl boyunca yapılan en önemli eylemlerden biri de... ...RWE... ...yani RWE... E, ...harflerinden oluşan dev şirket... ...enerji şirketi ki... ...kömür özellikle... ...promote ediyor... Onun ıı, iş makinelerinin önüne filan da geçerek durdurmayı başardılar mesela kısmi de olsa çok önemli bir ıı, başarı anısına yapılan bir kayıttı doğrusu yani oysa ki evet. Türkiye'de de darısı bakalım nereye. Yani en azından ben şunu Şimdi bir başında. pozitif şey olarak görüyorum. Türkiye'de çıkarılan kömürlerin düşük kalorili, yüksek kükürtlü, nem ve kül içerikli olduğu TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş. Yani, yani çıkardığımız bu çok kömürün Aslında. bir şey yaramadığını en azından evet. kabul etmiş. Kahverengi kömür deniyor buna zaten. Artık o türkülerde falan olan kara kömür evet. şey falan kalktı. Yok öyle bir şey yok. Yani kahverengi iğrenç bir yeryüzünün en korkunç pisliğini yaratan şey bu. Evet. Hem tamam. iklime hem de halk sağlığına. Kesinlikle ve buna rağmen e, kömürde ısrarcı olmak işte e, sonra da taş devrinde mi yaşayalım e, işte mağaralarda mı yaşayalım demek çok ilginç. E, e sen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin ortasındaki K harfinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Kafa. <gülüyor> Kalkınma. <gülüyor> Doğru. Ve kömür. Kıyak kömür kıyak kömür kıyak kömür belki yarınki programda e, Karabiga'da e, açılacak kömürlü termit e, santralin ile e, ilgili bir gelişme var e, orada yani açılacağı artık neredeyse kesinleşmiş durumda bu konuda e, Çanakkale'de İda derneğinin bir açıklaması olacak perşembe günü e, belki oraya iklim için programında bağlanıp onlardan da bir durum değerlendirmesi sağlamız mümkün olabilir Karabiga bölgesi İstanbul'lara için aslında çok güzel tatil mekanı olabilecek. Ama CENA firmasının termik santrallerle boğduğu bir bölge. Bu konuyla alakalı bugün yayınlanan, pardon dün yayınlanan bir haber vardı bir gün gazetesinde. Karabiga'nın kömür kabusu bitmiyor diye detaylı bilgiyi de orada görebilmek mümkün. Bakalım ne olacak? 7 Ocak Perşembe günü Karabiga Belediyesi'nin encümenin inşa edilmek istenen an termik santraline dair... İmar izni verileceği yönünde çeşitli iddialar var. K için bir şey kata daha. Katafalk. Kabus. Cenazelerin konulduğu şeye katafalk. Fal... Kata katafalk. Katafalk da olabilir. Kabus. Kabus. Kara. Evet. E, Kabus, kara gibi korkutucu kelim korkutucu kelimelerle e, programı kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet Özgecan Kara. <gülüyor> e, yarın... <gülüyor> Tekrar görüşmek üzere diyelim o görüşmek zaman. Görüşmek üzere. Hoşçak Hoşçakalın. Kalın. <gülüyor> i̇klim için. Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları günüresel. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil.